Şimdi birçok insanlar öyle giderler, gelirler filan. Hak rızası için yapan azdır. Halbuki Müslümanlığın en ince noktası yapılan ibadet hakta Teala'ya karşılıksız yapılmasıdır. Ücretli değil, ücretsiz yapılmak. Kul olduğu için yapacaksın. O şeref sana kafi, Allah'a kul olmak şerefi. Çünkü Hak'a kul olan kişi, cana sultan olur. Öyle olunca ücretsiz yapacaksın. Ücret yaptığın vakitte karşılığında bir şey sonra kıymetli kalmaz. Ücretli amele gibi olsun, işçi gibi olsun. Vermezlerse isyan edersiniz sonra. Boykot yaparsınız. E, grev, grev yaparsın Allah'a karşı. Vermedi işte değil mi? Karşıksız olacak. Cami ne olsun geldim. Hava soğuk, yer buz tutmuş. Kar şekillere bir şey, biraz buz tutmuş. Kayseri'nin birisi, Kayseri'li adam. Ben konuştum kendisi. Abdest almış, elini yukarı kaldırmış. Hem kolunu kuruluyor. <gülüyor> hem de göğe doğru bağırıyor. Ben de oradayım. Kuruyor bak. Yeri görüyor da abdest aldım ha, filan. Allah'a gösteriyor abdest aldım ya. Vuruyor mu halim? <gülüyor> Göğe vurup bağırıyor. Hem de şey gösteriyor yani, mükemmel gösteriyor Hazret. Neyse, âli olmak münasebe değilse, ama bir şey lazım görmüyoruz daha benim için. Dedim kardeşim dedim, söyledim. ne yapıyorsun ya? Bin sene dedim, ömrün olsa, bin senede böyle buzlu buzluğa abdest alsa, bin de buzlu taşın üstünde secde etse, alnın çürürse ve delinse, Dizleri romatizm olsa, çürürse, Hak Allah'ın sana verdiği bir gözün bir kere bakıştı bütün semayı ahzetmesini, ecimini verebilir inşallah Allah'a karşıya diyebildin mi dedi? Utanmıyor musun böyle yapmaya? Dedi, sen alın abdest. Mazharı evet. karşılıklı değil, karşılıklı. Ne vakit İslam bu şekilde anlayacağız, o vakit adam olacak.